Sadece bir kişinin kendisinden kendisinden rivayette bulunduğu sadece bir kişinin kendisinden rivayette bulunduğu hakkında cerh ve tadil bilinmeyen bizzat tanınmayıp varlığı da ispat edilememiş olan ravidir. Örnek, İshak el-Gazzal hakkında i̇bn Bi Hatim el-Cerh ve-Tadil'de 1 239 şöyle der. İshak el-Gazzal hakkında i̇bn Bi Hatim el-Cerh ve-Tadil'de 1 239 şöyle der. Edda bin Ali'den ve babasından rivayette bulunmuştur. Edda Hak bin Ali'den ve babasından rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Abdusamet bin Abdilvaris rivayet etmiştir. Kendisinden de Abdussamed bin Abdülvaris rivayet etmiştir. Babamdan böyle işittim. Yine babam dedi ki o meçhuldür. Uyarı Kendisinden rivayette râvinin tek kaldığı hakkında muteber bir cerh ve tadil bilinmeyen her râvi meçhulü'l-ayn hükmünde olmaz. Bilakis şayet mevcudiyeti sabit olursa meçhulül halde olabilir. Bilakis şayet mevcudiyeti yani varlığı sabit olursa meçhulül halde olabilir. örnek İsmail bin Abdurrahman bin Atiye İsmail bin Abdurrahman bin Atiye Ninesi Ummu Atiye radıyallahu anhadan rivayet etmiş. Ve İsmail'den rivayette, İshak bin Osman el-Kilabi tek kalmıştır. Ve İsmail'den rivayette, İshak bin Osman el-Kilabi tek kalmıştır. Onun hakkında muteber bir tefsik yoktur. Onun hakkında muteber bir tefsik yoktur. Sadece İbni Huzeyme ve İbni İbban sahihlerinde ondan rivayette bulunmuşlardır. Sadece İbni Huzeyme ve İbni İbban sahihlerinde ondan rivayette bulunmuşlardır. Hafız i̇bn Hacer onun hakkında makbul demiştir. Bunun anlamı meçhulül aynılığının kalkmış olmasıdır. Zira onun rivayeti bize bu şahsın mevcut olduğunu açıklamaktadır. O, Ümmü um Atiye radiyallahu anh'ın torunudur. Bu yüzden İbni Huzeyme ve İbni İbban onun hadisini rivayet etmişlerdir. Onlara göre cehaletü'l-ayn kalktıktan sonra adalet zahirdir. Bunun şahidi cehaletül ayn ile cehaletül halin arasının ayrılması ravilerin sayısıyla tahsis edilmemiştir. Cehaletül ayn ile cehaletül halin arasının ayrılması Ravilerinin sayısıyla tahsis edilmemiştir. Bilakis, ravinin kendisiyle alakalı karinelerle tahsis edilir. Bilakis. Ravinin kendisiyle alakalı karinelerle tahsis edilir. Aleyküm selamlarım. Kendisinden bir raviden başka kimsenin rivayet etmediği ravi meçhulül ayndır. Şimdi bir alt başlık. Cehaletü'l-Ayn ve isimlerde tashif Çoğunlukla ilim ehlinden bazı münekkitler teracüm kitaplarında zikredilmeyen bir ravi hakkında meçhulü'l-ayn hükmü vermişlerdir. Çoğunlukla ilim ehlinden bazı münekkitler teracüm kitaplarında zikredilmeyen bir ravi hakkında meçhulü'l-ayn hükmü vermişlerdir. Aslında böyle bir ravide var olmayabilir. Aslında böyle bir ravide var olmayabilir. Bunun isminin isnatta bulunmasının sebebi ancak bazı ravilerin diğer ravinin isminde tashif yaparak aynı hadisi rivayet etmeleridir. Tasif değiştirme demek. Yani harf hatası veya yer değiştirme hatası. Hayır, Diğer râvinin isminde tasif yaparak aynı hadisi rivayet etmeleridir. Diğer ağabeyin ismini yaparak aynı hadisi rivayet etmeleridir. Örnek. İmam Ahmet 1 168-169 İmam Ahmet 1 bölü 168-169 Abdullah bin Lehi'a tire Bukeyr bin Abdillah bin El Eşeci tire Bu bin Abdullah bin el eşeci tire Abdurrahman bin Hüseyin tire Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu an isnadıyla rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. İleride bir fitne olacak. Onda oturan ayaktakinden hayırlıdır. Ayaktaki yürüyenden hayırlıdır. Yürüyende koşandan hayırlıdır. Dedi ki, yani Saad bin Ebu Akkas dedi ki, ben de yatanı oturandan hayırlı görüyorum. Yatandan, ben de yatanı oturandan hayırlı görüyorum. Bu isnatta Abdurrahman bin Hüseyin dışında bütün raviler teraccum kitaplarında zikredilmiştir. El-Hüseyni, El-İkmal'de, no 506 506 Abdurrahman hakkında şöyle der El Hüseyin'i El İkmal'de no 506 Abdurrahman hakkında şöyle der bin bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'den rivayet etmiştir Ondan da Bukeyr bin El Eşec rivayet etmiştir bilinmemektedir. Yani tanınmamaktadır. Ondan da cen Bukeyr bin El Eşeç rivayet etmiştir. Tanınmamaktadır. El Huseyni bu sözüyle ravinin meçhul olduğuna işaret etmiştir. Hakikatte ise böyle bir ravi mevcut değildir. Hakikatte ise böyle bir ravi mevcut değildir. Yalnızca İbn İlehiye ravi'nin isminde hata etmiştir. İbnehiya Rabbin isminde hata etmiştir. Doğrusu Hüseyin bin Abdurrahmandır. Nisbesi el eşcaidir. Hüseyin bin Abdurrahman el eşcaidir. İbn Lehiya isimde değişiklik yapınca El Hüseyni de bunu meçhul bir ravi zannetmiştir. Hafız İbn Hacer Tacilul Ta Menfaada No 616 şöyle der. Abdurrahman bin, bin Hussein Sad bin Ebi Vakkas'tan rivayet etmiş ve ondan fitne hadisini işitmiştir. Sırr-Rahman bin Hüseyin, sahb-i neb rivayet etmiş ve ondan fitne hadisini işitmiştir. Bunu İbn-i Lehiya, Bukeyr bin Abdullah bin el-Eşec yoluyla ondan rivayet etmiş. El-Hüseyin'i tanınmıyor demiştir. Derim ki, bu açıklığa kavuşturulması gereken bir sözdür. Bu açıklığa kavuşturulması gereken bir sözdür. Bu kişi bilinmemektedir. Ancak i̇bn hata etmiştir. Ancak İbn-i hata etmiştir. Bu abi Hüseyin bin Abdurrahman el-Eşcai'dir. Hüseyin bin Abdurrahman el-Eşcai'dir. Adına Hüseyl de denilmiştir. L harfiyle. Adına Hüseyl de denilmiştir. Hadisi, Tirmizi, Ebu Davud ve başkalar da rivayet etmişlerdir. Hüseyin bin Abdurrahman'dan Sünen sahipleri rivayet etmiş ve Et-Tehzib'de hal tercümesi verilmiştir. Hüseyin bin Abdirrahman'dan sünnen sahipler rivayet etmiş ve et-tehsipte hal tercimesi verilmiştir. Yani aslında bilinen bir ravi fakat isminin baba ismiyle yer değiştirilerek söylenmesi sebebiyle sanki meçhul bir raviymış gibi bir intiba veriliyor. 5-6 satır yukarıda El Hüseyin'i dedin de İbn-i değil mi o? Yok. El Hüseyin'i İkmal kitabının yazarı. Evet. yazarı. İkinci örnek, Salim bin Beşir, İmam Ahmet'in müsnet Recalim'dendir. Şimdi İkmal kitabı, Hüseyin'in mesela Tesibul Kemal, Tesibut Tesib, Takribut Tesib, El Kaşif. Bu kitaplar kütübisler rica üzerine yazılmış kitaplar hepsi de. Hüseyini e, el ikmalde Tesbiül Kemal'e e, bir ikmal yapmıştır. Ahmed'in müsneddeki ricalini eklemiştir yani kütübisler ricalini. Şimdi sünenlerde bu Hüseyin bin Abdurrahman diye geçiyor. Fakat Ahmed'in müsnedinde Abdurrahman bin Hüseyin diye geçiyor. Sanki farklı bir raviymiş gibi e, algılıyordum da. Belik mide şey mi yani ravileri tadil eden cins evet. Onların durumlarını açıklayan yani Durumlarını mı açıklıyor yoksa sadece tadil ediyor Durumlarını işte cephet adilleri, akıllarında yani, işte bir ravi de aranan bilgiler. Ha, Mesela ha. doğum tarihi, ölüm tarihi, kimler denilim yani almış, ismi, kimlerdir, ondan rivayet etmiş. İsminden dolayı şey yaparak dedim yani sadece tadillerim şey yapıyor diye yani ya. Evet. Salim bin Beşir İmam Ahmed'in Müsned-i Câlidendir. el Hüseyin'i El İkmal'de no 286 şöyle demiştir. İkrimeden rivayet etti. İkrimeden rivayet etti. Kendisinden de Duveyd el Horasani rivayet etti. Meçhuldür. Duveyd. Yani Davud'un ismi tasgiri. Davudçuk mu? Davudçuk. el Horasani rivayet etti. Meçhuldür. Hafız İbn Hacer buna itiraz ederek Etta'cilde no 351 şöyle demiştir. tahriften kaynaklanan bir yanlıştır. Bu ravinin adı lam harfinin sakin okunuşu ile ancak Selm'dir. Yani Salim değil de Seren bin Beşir. Terim bin Beşir'in har tercemesi Bukhari'nin Tarihül Kebir'inde 2 bölü 158 ve İbn-i Ebi Hatim'in el Cer ve Tadil'inde 2 bölü 266 verilmiştir. İbn-i Ma'in onun hakkında sakınca yok demiştir. La be'sedihi yani. Dolayısıyla şimdi işte e, hadis ricalini, kritiğini yapan bir muhakkik ilk etapta e, senin el ikmalinde bu ifadeyi gördüğü zaman Salim bin Beşir meçhul der ve hadise zayıf hükmünü verir. Meçhulleri araştırmıyorlar Fakat, mı yani isimlerinden veya kümye yani başka bir e, şeyini mutabi ya da hem mutabi bularak Şimdi mesela hiçbir şey mutabisi gibi... olmadığını düşün. Yani. Hiçbir şahide yok Hadisi Mesela burada salim sin harfinden sonra bir elif ziyadesiyle yazılır. Yok. Bu da mesela değil mi? salim yok. Salim diye yok orada. Bir elif ziyadesi var yani. Şimdi salim başka, silim başka veya selim. Şimdi ee, bunu böyle gören ve i̇bn Hacer'in bu açıklamasına bakmayan, tacibin menfaasını e, görmeyen kimse direkt bu rivayeti zayıf olarak değerlendirir, hüküm olarak zayıftır. Bir başkası da bunu görür, Havz i̇bn Hacer'in açıklamasını görür mesela. Ee, bu bu de Selim Bin Beşir hakkında Yahya Bin May'in sakınca yok diyor, bu rivayet Hasen'dir der. Ee, o zaman... Başkaları, yani okuyan kimseler bunu şöyle düşünmüşte İşte birinin sahih dediği, diğeri zayıf diyebiliyor. Böyle değil aslında yani. Yani bu ilmin incelikleri var. Böyle muallakta kalan bir şey yok esasında. Onun şeyi vardır. Fakat bazen ilim eksikliğinden dolayı kişi bunu bilemeyebilir. Meçhulü'l-Ayn-Ravi'nin rivayetinin hükmü. İbni'nin anımmı Sakınca yok demiştir. Bunda noktaladık. Meçul Ayn, Meçulül Ayn Ravi'nin rivayetinin hükmü Cehaletül Ayn Ravi'nin rivayetinin reddedilme sebeplerindendir. Ancak rivayetteki zayıflığın şiddeti bakımından cehaletül hal ravinin yani meçül hal ravinin rivayetinden farklıdır Meçhulü'l-Ayn ravinin rivayetiyle mutabat ve şahit getirilerek tahviye yapılmaz. Meçhulü'l-Ayn râvinin rivayetiyle mutabat ve şahit getirilerek tahviye yapılmaz. Tercihde itibar edilmez. Meçhulül hal veya mestur raviye gelince böyle değildir. Zira meçhulül hal ravinin rivayeti zayıf olma ihtimali taşır, zayıflığı kesin değildir. bir mutabi ile zayıflığı giderilebilir ve hadisi rivayet yollarıyla hasen derecesine çıkar. Sonraki muaddislerin çoğunluğunun ıstılahında bu durum bu durum karara bağlanmış bir meseledir. Sonraki muaddislerin çoğunluğunun ıstılahında bu durum karara bağlanmış bir meseledir. Şimdi üç mübhem diyoruz başlık olarak. Burada bırakalım. Mübhem. Subhanak Allahu bhamdik ve eşşadun la ilahe llantawatik la şerikelik ve estağfuruk ve tu